bir kariler mecmuasıysa bize ait bir şey yok zaten yani. bu tecellilere borçluyoruz her şeyi. İşte onu duyma. Sürekli onu duyma. Ben ondanım deme. İmam Rabbana Hazretler hemen ezos diyor. Selmesti cami aşk olunca bazen öyle görebilirler yani. Sadece onu görür. Sadece onu bilir. Sadece onu duyar. Sadece onu hisseder. Başka her şey silinir gözler önünde.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 yetiştiğimiz moittir. Tabiatımızdır, cismaniyetimizdir. Toptop taltına almadığımız, mayyetimizde mündemiç bulunan bir kısım duygularımızdır. Kinlerimiz, nefretlerimiz, kararlarımız, şevketlerimiz, iştahlarımız, arzularımız, isteklerimiz. Tüm bunların hepsi zulmete götürücü şeylerdir. Hepsi batırabilir tek başına. Tek başına.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 Her rekatta Süreyi Bakıra'yı okusan, âl okusan, yeni namaz olmadı yani. Vücudu olan şeylerin mevcudiyetleri onları teşkil edecek bütün erkan ve şeraitin vücuduna vavestedir. Ama ademi ise o şartlardan bir tanesini fıkhtanıyla gerçekleştirir. Biri yok olduğu zaman o da yok olur, aynen öyle.